Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Antalya Altın Portakal Festivali yaklaşırken festivalle dair gelişmeler geçtiğimiz günlerde Açık Dergi'nin yayında olmadığı günlerde tabiri caizse epey kızıştı aslında bakarsanız. Pek çok tartışma yapıldı ve bir kere daha sansürü konuşmak zorunda kaldık ve belki de ne ki konuşuyoruz pek çok yapısal sorun da böylece ortaya çıkıyor. Ama tabi taraflar... ...büyük e, tahribatlar da görüyorlar... ...hem duygusal hem de mad maddi olarak... ...bütün e, bunları kapsamanın dergi içerisinde... ...imkanı yok ama... ...geçtiğimiz hafta sonu Biyanet'te... E, ...Açık Aylül dinleyicilerin... kendisini yakından tanıdıkları tahmin ettiğim... ...Necati Sönmez'in bir yazısı çıktı... ...Yeni Türkiye'de Sansür Keyfi... ...ismini taşıyordu e, bu yazı... ...şimdi bu yazıya istinaden... ...Necati'ye bağlandık... ...Necati Sönmez... ...hoş geldin bir kere daha... ...Açık Radyo Açık Dergiye... Merhaba hoş, hoş bulduk... Merhabalar... Evet şimdi... Sen tecrübeli birisin film festivalleri konusunda. Özellikle belgesel <gülüyor> dendiğinde e, şu anda e, İstanbul'daki e, en önemli ve en büyük e, belgesel festivali sayılabilecek dokümantalistin de organizatörüsün ama bunun yanı sıra Antalya ve Adana'da da daha önce çalışmıştın var belgesel e, seçkileri e, kısmında. E, kanalında evet. şimdi şeyi merak ediyorum ee, biz bilmiyoruz aslında tam olarak işte iş nasıl oluyor sen içeriden bize belki söyleyebilirsin bu e, filmlerin e, hukuki mercek altına alınıp e, alınması gibi bir prosedür festivalleri normal prosedür müdür bu kafamızda bir soru işareti buradan başlamak istiyoruz ama sen bilirsin buyur evet. ee, valla galiba bu da Antalya'nın bize hediyeti bir şey yani ben hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım muhtemelen sinemacıların çoğu da yani TCK yasasıyla festivalin ismini yan yana duymuş oldu. Evet. Ee, hani sanatsal etkinlikte hukuksal bir tartışmayı bir arada. Ee, tabii ki yok öyle bir şey. Yani e, hele hele sansürün olmadığı iddia edilen bir yerde, evet. ülkelerde. E, yani bu bir şeyleri kılıfına uydurmanın bir aracıydı burada. Ee, tabii ki hukuksal tartışma. Asıl mesele bence festival komitesi dediğim şey nedir ne ne kadar müdahale olabilir bir şeye bir programa e, dediğim gibi yani işleyiş mekanizması bunun bir standartı var mı e, bilmiyorum ama yani teşkilidir. dünyanın pek çok festivalinde e, işleyen bir mekanizma var ama en azından şu kadar esprisli bir şey olması gerektiğini düşünüyorum Olduğunu düşünüyorum festivallerin hemen hepsinde bir organizasyon komitesi var festivalin bir de programcıları var bunlar bambaşka şeyler Hı. şimdi burada bu iç içe gitmiş bir durum var Antalya'nın en azından bu seneki manzara bunu gösteriyor Hı. Hı. festival komitesi bir filmi işte şu şekilde şu gerektiğini veya bu gerektiğini programdan çıkarmaya kalkıştı çıkardı sonra geri almak zorunda kaldı vesaire ee, o zaman programcılar işe yarar? Yani programcılar burada şey özelinde e, işte ön cüri e, evet. dediğimiz seçici kurum e, veya yani, uluslararası bir program, <gülüyor> o filmleri öneren. Şimdi e, uluslararası bölümde mesela Antalya'ya hangi yurt dışında hangi filmleri alalım? Bunu da çok taksizlik çok böyle e, bir standart tutturamasın. Yani bir filmi beğenirsin. ...onu niye aldın, onu niye almadın tartışması olmaz. Ee, bu gerçekten çok kişisel bir şey olabilir. Ee, o festival yönetmeninin e, epey sevdiği bir yönetmen olabilir. Geri kal. Yani, bu Hı. tamamen e, keyfi davranabilecek bir alan. Bunu kabul ediyorum. Evet. Çünkü film filmi de siz oradan 30 tane seçiyorsunuz. Fakat iş bir ulusal yarışmaya geldiğinde... Yani bu sene e, Türkiye'deki işte belgeseller arasında en iyi belgeseli belirleyecek ve ulusal belgesel yarışmasından bahsediyoruz. Evet. Onun için takım standartlar, sorumluluklarınız o filmleri yollayan, yani sabit eden festivale yönetmenlere karşı çok ciddi e, sorumluluklarınız var. Hı. Şimdi size yolluyor, seçil, seçilmemesi belli bir kurulun e, şeyine bağlı, tercihine bağlı. Evet. Bu kurul tercihini yapıyor, bunun üzerinden bir e, idare kullanıyorsunuz. Ee, ve bu hem meşru o yarışmanın meşru, meşru yetimliyesi de hem kendi önseki kurulunuzun iradesini çiğniyorsunuz hem de bu örnekte olduğu gibi inanılmaz bir e, şeyin önünü açıyorsunuz bir kapı yani sansür mekanizmasının değişik işleyecek bir sansür mekanizmasının önünü açıyorsunuz. da kendi e, büyük fark bu bence evet. ee, yani bir yarışma olması o yarışmanın bir takım kurallarının net olmuyor olması için de Para ödülü var. Ee, bu film burada ödül alacak. Film en iyi filmi ol, olma hücudasını taşıyacak. Yani en azından Antalya bağlamında vs. Evet bir de yani daha önce festivallerde gösterilmiş bir film olduğu gibi bir gerçek de var. Yani o zaman hani geçmişte de suç mu işlendi evet. vesaire gibi garip tartışmalara gidebiliyor. Yani bu açıdan da tepki alacağı da aşikar az gibi gözükmekte bu taraftan bakınca. Tabii ki zaten bu filmin hiçbir e, bu tarafı yoktu. Yani buradaki gereklen... Yani... ...gerekçelendirmeye gelirdik olursak... ...yani ne e, o TCK'nın bilmem kaçıncı maddesinin... Evet. ...ne işte küfür denen... odaki bir küfürün gerekli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani şu şunu aslında son aşamada... ...şöyle bir intiba, yanlış bir intiba... ...yaratıldı, tesli yarattı bunu. E, mesela o e, şeymiş gibi, o küfürmüş gibi... ...bir tane küfürün alt gibi çıkartılmış <gülüyor> gibi... E, yansıtıldı. Hı hı. E, mesele filmin kendisiydi bu. O kadar açık ki yani. Bir tane altyazıda bir küfür yer alıyor diye bir filmi e, part diye elemezsiniz. Yani bu bir sorun yaşıyorsanız bunu yönetmenle Önce, bir tartışırsınız. En azından. E, fakat bu da sürekli e, baştan eğlendi. E, olay çıkarınca işte şey buna itiraz edince e, seçim kurulur. Hı -hı. Ondan sonra bir takım çözüm arayışına girdi. Onlar uzadıkça uzadı yani 10 gün boyunca bir, bir çözüm bulunuyor mesela. Benim çözümü bulunuyoruz yani bu filmi alıp almama arasında bir tercih bulmuşlar. Evet. evet evet evet. E, orada da yani ben bütün bu şeyin aldığımın meşeziyle o filmin o programı alınmak istememesi başka bir şudur, budur. Ama bir filmi siz almamak için izden geleni yaptınız. Evet. Ee, bu, bu gerçek olan için net olan enzaman şey budur. Tansiyon ve bu, bu, misafsızdır. Evet. Yeryüzü, Aşkın Yüzü oluncaya dek isimli filmden bahsettiğimizde. E, hatırlatan filmin ismini hiç evet. almadık. Yazında çok önemli bir noktaya daha parmak basıyorsun ki aslında festival kurulunun ilk açıklaması bu filmin yarışmadan çıkarılmasının sebeplerinden bir tanesinin bu TCK'nın işte hakareti düzenleyen maddelerine aykırılığının yanı sıra e, ücretsiz ve halka açık e, gösterim programına dahil olması olduğunda e, belirtmişlerdi orada. E, yazında önemli bir e, gözleminden bahsediyorsun. Daha önceki festivallerde e, evet. yaşadığın halka açık e, gösterimlerde geçen verimli. Yıl geçen yıl. Yani. Evet, evet, geçen yıl. Biraz evet, bu bana çok önemli geliyor. Çünkü e, bir yandan da hani bu da çok büyük bir sorumluluk yani... Pek çok e, işçi, sektör işçisi, yönetmen e, bu filmlerle uğraşıp sonuçta ortaya koyuyorlar ve dediğin gibi e, jüllere gidiyor ve belli bir şey e, seçim seçimden sonra insanlara ulaşması için yapıyor. Tüm bu e, mevzu bu aslında bakarsan yani filmler insanlara ulaşması için aslında bakarsan çekilir e, evet. en, en başta. Ama tabii araya... Bir kurul girip insanların neyi görüp görmeyeceğini de galiba tartmak durumundalar. Bu en azından içinde bulunduğumuz senaryo Çer çerçevesinde böyle gibi gözükmekte. Evet yani bu halka açık ve ücretsiz gösterme de anlamak tek zor. Doğrusu yani halka kapalı mı oluyor biletki şimdi ücreti olduğunda? <gülüyor> yani yani evet, evet. E, artık farkı net evet, ama şunu yani kapalı bir e, gerekti bu ama biraz açmaya, yorumlamaya çalıştığımızı şu anlıyoruz? E, herkes geldiğine göre e, hani dindeki bir takım siyasi mesajlara tepki gösterecek kişi, kitleler de gelebilir. Yani sanatçı herhalde şöyle bir umudu var, Hı. şöyle bir e, şey var yani bu, bu tür de genelde sanatçı canlarsız çevresinde izleniyoruz orada mesele yok ama halk izlediğinde, ha bu ki halk her zaman izliyor. Ben sadece geçer yılcılık olduğum için değil, daha önceki yıllarda da tanık oldum. Hı -hı. Ücretsiz gösteriyor belgeseller her zaman. Hı -hı. Bugüne kadar biletli gösterdiğimi hatırlamıyorum ücretli olduğunu. Ve halk söylediği Antalya'da var, Gelip o filmleri sadece izlemiyor. izledikten sonra gerçekten çok verimli tartışmalar açıyorlar. Yani gitme ki beni çok etkiledi. Çünkü şunu fark ettim, ee, gençler yani eskiden e, sevgili tartışmada sebep olabilecek konular diyelim dersin meselesi e, çok daha olgun bir şekilde e, tartışıldığı gibi gençlerle e, eski kuşak arasındaki farkı da net gördüm. Gençler çok daha açık yani bunları medyada bize göstermiyorlar iyi ki de siz belgeselciler varsınız bunları anlatıyorsunuz derken hı hı. E, eski kuşaklar biraz daha savunması bilmek izmeyen yani, çünkü Cumhuriyeti bizim tanıdığımız e, şey bunu yapmaz etmez şeyindeler hala evet. e, şöyle de biraz haksızlık bunun yapılmış ama bu tartışmalar çok olduğum düzeyde ilerledi e, ben bu farkı hem bu e, kuşaklar arasındaki farkı hem bu tartışmanın e, bu, bu derece şeyden, korkudan uzak e, hı hı. E, yaşanmış olmasını gezgiye bağlamıştım. diye da belirttiğim yani benim iki, tek açıklama gezinin e, e, biraz kafaları açmış olması ilgili açıklaması. Evet. E, ama gördüğüm kadarıyla bu kurul e, şey yönetim e, çeşitli komitelerin ya da yönetimin kararı e, onların bu korkuyu aşamadığını gösteriyor. Bu çok vahim bir şey gerçekten. Yani aslında halk bagetsel izin izli, Biraz e, küçük görme şeyi de var. Onlar böyle sevgi tepki gösterir Aa, falan gibi bir korku var diye düşünüyorum. Işte. Peki tam burada bir şey sormak istiyorum ben. Böylesine kaliteli bir alışverişin eskiye göre diyelim başladığını söylerken e, tabii ki sansüre karşıyız evet. Bir bildiri yayınladı belgesellerini oraya koyan yönetmenler. Bu noktada filmleri çekmek fikri üzerine e, belki de aslında çekmemek ve filmleri oraya göstermeye devam etmek daha mantıklı olabilir miydi? Yani şimdi bu konuda tabii ben filmim yoktu. Orada o tartışmalarda hiç bulunmadım. Dergeselciler çok e, kaç kere, dört beş kere bildiğim kadarıyla bir araya geldiler. Evet. Bu konuda dışarıdan bir şey söylemek, yargılamak istemem. E, onların kararı ve saygı duyduk. Ve şunu yani epey de geniş katılmış bir karar olması da fikir veriyor aslında. Ruh hali dergeselcilerin e, epey yani... E, iplandığı süreçte hı hı. ve artık e, böyle bir şartlarda böyle bir şartlarda filmlerini paylaşmanın anlamsızlığını artık hissettiklerini düşünüyorum. E, düşünün ki ben bu belgeseller bu filmleri e, ne herhangi bir televizyonda gösterme şansı var, ne herhangi bir sinema salonunda gösterme şansı var. Antalya o gösterildiği çok sayıda yerlerden bilindi. E, Türkiye'de belgesel yapmanın ne kadar zor olduğunu hı açıkçası. Hı. E, bu filmler kendi yani kısıtı olanaklarıyla yapılmış bir filmler. %90'ı diyelim, %80'ı ya da. Hı hı. Ee, böyle bir şeyi de e, e, geri çevirmeleri kolay bir karar değil gerçekten. Hı hı. Yani böyle bir göster, oraya gösterilmesinden, e, tartışılmasından, ödülü aday olmasından e, az bu bir şey değil. Yani o ödülü filmin alıp e, bir yönetmenin bir sonraki filmine kalkması... Önemli dedi de ama bütün bunların içinde ilk bizim tıpkı örneği görüyorum ve e, oldukça saygı duyuyorum yani. Evet. E, Tabii ki e, katılıyorum. Festival komitesi sonuna e, kadar yarı mağaza bir şefaf olmayan açıklamalar yapmayı e, yani devam etti. Hı -hı. E, bunu verdiği bir kızımlık olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Nejdete çok teşekkürler. Görüşlerini paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Bizlerle i̇yi günler. görüşürüz.